Hoşça bak zaten hakim. Hadi bir kıtasını okuyalım mı? Şeyh, Lütfen. Şeyh Galip'den. Şimdi altı kıtanın tamamı uzun sürer ama bu şiire çok ehemmiyet veriyorum ben de. yani Bu şiir bilinse diyorum, gerektiği gibi paylaşabilsek yani elimizden bu imkanlar Allah lütfeder. Yani insanımızın kendine bakışı değişeceğine kesin inancım var. Ey dil ey dil neye bu rütbede pürgamsın sen. Gerçi viraneysen genci mutalsamsın sen. Secde fermayı melek, zat-ı mükerremsin sen. Bildiğin gibi değil, cümleden akvamsın sen. Sırrı haksın, meseli ısıyı meryemsin sen. Ruhsun nefhayı cibril ile tevemsin sen. o bak zatına kim zübde alemsin sen. Merdüm-i ekvan olan ademsin sen. dedir mahzeni, esrarı mehabbet sende. Sendedir madeni envarı fütüvet sende gizli gizli dahi vardır nice haletsen de, marifetsen de, hünersen de, hakikat sende, sende, sende nazar etsen yeri gök tuzahu cennetsen arş-ı kürsi yümelek sendedir elbet sende, hoşça bak zatın kim zübde alemsin sen, merdum-i ekvan olan ademsin sen. <gülüyor> Dayanamadık değil mi? Bir dörtlük okuyacaktık bir ya. tane daha okuyalım. Ya hatta. Okuyalım yani okuyalım. Altı lütfen. kıtadan bir ve üçü okudum. Son kıtayı da okuyayım da. Yani müpte, müptedi müntehi başı sonu. Diyor ki belki hatif gibi kaydı Sıvadan güzeret. Erişen haruhase ateşi aşkı siperet. Damenin tutmaya asarı alayuk hazeret. Şems ve şahishimunla ile azmi seferet. Saf kıl ayneni, kabili aksi suveret, hele bir cem-i havas eyle de galip nazar et. Hoşça bak zatın kim zübde sen, merdum-i dide olan ademsin sen. Tamamının Türkçeden Türkçe'ye tercümesi elbette çok zaman alır ama şu, şurası mühim. Yani sen bu dünyaya geldin bir maksatla geldin. Burası da kirli paslı bir yer. Gözünü seveyim eteklerini topla çok fazla çamur bulaşmasın az bir sıçrantı falan olursa da onu gidermek için aşk ateşi lazımdır virüsü antivirüs programıyla giderirsin bilgisayarcılara soruyorum antivirüs programı firewall ateş duvarı falan demek ki bunlar şeyh galip divanı okuyorlar çaktırmadan <gülüyor> bunu böyle gider bu pisliklerden aşk ile arınabilirsin insanoğlunun üç türlü ihtiyacı var midesi acıkır ekmek çorba iyi gelir kafası acıkır bilgi ister gönlü acıkır aşk ister biri yek diğerinin yerine geçmez. Hiçbirinin yeri diğeriyle dolmaz. Çok biliyorum öğrendim diye insanın kalbi doymaz. Sevgisiz, aşksız olmaz. E bunun da böyle bir reçetesi, böyle bir imkanı, böyle bir zenginliği varken sırtını çevirmek, mahrum kalmak hakikaten çekilir şey değil. Kalbini temizle gör diyor. Görüntüyü netleştir. Şemsi Tebrizi Hazretleri'nin yaptığı gibi yapıver. Bismillah de şöyle ilk adımı bir at diyor ya. Sen seferle emrolundun, zaferle değil. İlk adımı bir at yani. Kendine doğru yürü. Yani bizim medeniyetimiz bize, bize anlatıyor. kendimizi anlatıyor. Bu şairlerin bunca yakınışları, bunca feryatları bizi kendimizle tanıştırma gayretinden ibarettir. Çünkü biz işte dedim ya sevildiğini bil yanlış yapma Allah'ın kıymet verdiği insansın sen çok kıymetlisin. Bakın eskiler nasihatı bile böyle yapar. Fuzuli'nin bir mısrağın beytinde bunu görüyoruz yani. Senin tek nazenine nazenin işler münasiptir diyor. Yani senin tek nazenine nazenin işler münasiptir. Çok kıymetlisin, çok temizsin, pırıl pırıl. Hareketlerinle kirleme kendini. Orkidenin üstüne katran damlatma. İnsanı kendisiyle yüzleştiriyor. Bakıyorsun sürünmeye başladın, bizim edebiyatımız seni tutar ayağa kaldırır, hoşça bak diyerek galibin okuduğun beytiyle. Haddini aştın, kibirlendin, gururlandın, mesneviden sana bir ikaz gelir. E, idrar birikintisinin üstünde kendini kaptanı deryasanan ya karasinek gibi artistlik yapma. <gülüyor> yani hem haddine davet eder sürünürsen kaldırır uçarsan indirir yani vakarla yürümenin e, reçetesidir e, anayasasıdır usulüdür e, deruni aşina ol taşradan digane sansınlar bu bir zibahareviştir. akıl ol divane sansınlar of. Taşlıcalı, of. taşlıcalı yahya merhum <gülüyor> Bakın her biriyle bir dostluk kuruyorsunuz. Sevgili dostlarım, yani Cemil Veriş merhum öyle diyordu. Kitaptaki dostlarımı sokaktakilerden daha çok sevdim diyor. Yani ne oluyor Nabi'den 3-5 beyti anlamaya başladığınız zaman, mana, biraz gayret edince olur, neden olmasın. Neticede Türkçe yani. Hiç kimse de öyle çok fazla bir kenara kaçmasın yani. Ağır, ağır da Türkçe ama yani. Senin de başka bir dilin yok. Müsaade buyurun. Yani Türkçeden başka bu dünyaya tutunacağın neyin var senin Allah aşkına ya? İnsan ana diline... Bu kadar da ilgisiz olur mu? Yani sebep ne olursa olsun. Birileri bana şunu yapmış da bunu etmiş de bilmem de kültür deformasyonuna uğra Aa, Tamam hepsini anladım da e, kuyunun dibine düştünse çıkma problemin vardır. Yani bir çıkalım Allah aşkına. Bir şey sorayım. Bu da yeri geldi konuşmamız lazım. Şimdi mesela Kürt kardeşlerim var. Türkçeden başka senin neyin var? Bak bu da Türkçe deyince onlar diyor ki ha o zaman Fuzuli, Baki, Nabi sahiplenmeme gerek yok. Bu böyle değil. Çünkü Fuzuli'nin baki'nin, Nab'inin yaşadığı dönemde Türk ve Kürt diye bir şey yok. Kürt Onlar kardeşim, hepimizin şairi. Kürt kardeşim Fuzuli'yi benden çok daha rahat anlıyor. Yani benim Türkçe dediğim, Türk milleti dediğim kavramın içinde benden önde olmak üzere, ön safta olmak üzere Kürt kardeşim var. Evet, Neden? O, onu da içine dahil ederek söyler. Bir de benden önde. Yani biz ne, ne diye tenkitiyoruz? Farsçadan çok etkilenmiştir ki. Doğru tabi. E, Farsça dediğin Kürt Kürtçe. Yani biraz önce delikanlı, gene civcübe geldi söz bu delikanlı. Bir, bir beyit getirdi Melayi Cazeri'den. Yahu kardeşim Farisi Kürdi Divan. Mevlana Halit Hazretleri'nin divanından bahsediyor. Divanın %40'ı Kürtçe, %30'u Farsça, geri kalanı Arapça. Ama bu divan kimin? Benim abi. Heh. Neden? Her şeyle benim. Yani bu bal gibi Türkçedir. Ama şey bu anlamda işte. Şahmededdin Hanı bizim fakih falan, bizi cedem-i lezri bizim. İşte bu, bu işte bu medeniyet iklimine, bu kültür dünyasına ulaştığımızda hepimiz kim olduğumuzu da görecek ve kardeşliğimizi idrak edeceğiz. zaten noksan orada. Onların da gönlü olsun tam Türkçem şey var. Talih kubeyte fırsat mühletle harame min amr nuhani ne saqi bana bulaş hoştu. Talih sana bir fırsat verirse ona mühlet tanıma. Haramdır. Hakkını Allah, ver. Allah Allah. Sakin ey sevgili. Benim ömrüm Nuh'un ömrü gibi uzun değil. Azıcık acele diyor. Ne getireceksin? melay <gülüyor> mi okudun abicim? Tam bilemiyorum. Şahmet-i Hanidi olabilir. mi olacağız Allah Allah. Allah Allah. Ah. Ah.